Allah Azze ve Celle gecenizi mübarek kılsın. Allah Subhanehu ve Teala hepimizi mağfiret etsin. Allah Subhanehu ve Teala bizleri yolundan ayırmasın. Sevdiği amelleri sevdirsin. Sevdiği insanların sevgisini bizlere versin. Evet kardeşler geçen çarşamba günü Sizlere Ankara dışındaydım, bütün derslerimizi yapamadık. Bugün kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Bugünkü mevzumuz Fırkayı Naciye'nin en büyük düşmanı ya da düşmanları diyelim. Kardeşlerim, peygamberlerin bütün risaletleri, mesajları iki büyük esasa dayanır. Birinci geliş sebepleri Allah'a kulluk edilmesine. Yani Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Birinci esas bu. İkincisi ise tağuttan azan ve sapan her kişi ve güçten sakınılmasına. Amaç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 fırkalaşmadan, bidatlardan, bunların sebep olduğu şirk, küfür, zulüm, fısk ve Allah'ın dininden yüz çevirmekten sakınma anlamına gelir. Tekrar ediyorum, Allah'a kulluk esası, tevhidi, sağlam inancı, yüce Allah'a itaatı,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 Genel ve özel anlamda dinin bütün konuları hep bu iki esas tarafında döner kardeşlerim. Bundan dolayı Allah'a davetin gerektirdiği iki gaye vardır ki bu iki rukun bulunmazsa davette sahih olmaz. Bu ikisi de aynı zamanda Allah'a davetin ruknu temelidir. Birinci temel din. İnanç ve şeriatın kabulü, bunların öğrenilmesi, öğretilmesi, yayılması ve bunlarla amel edilmesi yani uygulanmasıdır. İkinci temelse, din, inanç ve şeriatın korunması, bunların savunulması ve bunlara aykırı olanların açıklanması. Ki zaten bunların hepsi Allah'ın kitabının metodudur. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ashabı onun yolundan gelenler hep buna göre davranmıştır. İşte bu müminlerin yoludur. Bu noktada Allah Zze ve Celle kitabında tabut kelimesini 8 yerde zikretmiştir. Allah Subhanehu ve Teala her ayette tağutla alakalı farklı kelimeler kullanmış ve iman edenleri tağuta her türlü yakınlıktan sakındırmıştır. Fırkay-ı Naciye bu ciddi, bu uyarıları ciddiye alarak kendini tüm tağutlardan soyutlamaktadır ki şöyle ki Fırkay-ı Naciye tüm tağutları inkar eder. Fırkay-ı Naciye Kafirlerin dostları olan tağutlarla dostluk kurmaz, Allah'ın dostluğuna amaçlar. Fırkayı Naciye tağuta ve cipte inanmaz. Fırkayı Naciye tağutun önünde muhakeme olmaz. Fırkayı Naciye tağutun yolunda kıtal etmez. Fırkayı Naciye tağuta ibadet etmez. Fırkayı Naciye tağuta ibadet etmekten içtinap eder. Kardeşlerim, tağut kelimesi tefsirlerde de geniş bir yer almıştır. Bunlara kısaca değinecek olursak, birinci ayetimiz Bakara 256. Dinde zorlama yoktur, hak yoldan, batıldan ayrılmıştır. Kim tağutu inkar eder, Allah'a inanırsa, kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa tutulmuş olur. Allah semidir, alimdir, hakkıyla her şeyi bilendir. Burada Allah subhanahu ve teala kim putlardan ve eşlerden şeytanın çağırmış olduğu Allah'tan başkasına ibadetten kendini birler. Yalnız ona ibadet eder ve ondan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet ederse kopması mümkün olmayan o sağlam kulpa tutunmuş olur. İşini doğrultmuş en güzel ve doğru yolda olmuştur diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayetteki geçen tağut kelimesine Ebul Kasım el-Bagavi tağut şeytandır diyor i̇bn Cerir ve i̇bn Ebu Hatim de aynı bu şekilde Tağut şeytandır diye ayette tefsir etmişlerdir. Tağut'un şeytan olduğu sözü gerçekten kuvvetlidir. Zira o putlara tapma, onlarla hüküm verme, onlardan yardım isteme gibi cahiliye devri halkının işlediği tüm kötülükleri içine almaktadır kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa tutulmuş olur sözü dinde en güçlü sebebe sarılmıştır demektir ki bu kopmayan sağlam bükülmüş güçlü ve sıkıca bağlanmış bir ipe benzetilmiştir. İkinci geçtiği yerse Bakara 257'dir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfredenler ise onların dostları tabutlardır. Ve onları aydınlıktan karanlıklara çıkarır. Bunlar cehennem ashabı olup orada daimidirler diyor Allah Azze ve Celle. İbni Kayın diyor ki ayet iman edenlerin dostunun Allah subhanahu ve ta'ala olduğunu belirtirken veli dost kelimesinin tekil kafirlerin, evliya dostlarının tâbiit olduğunu belirtirken çoğul zikretti. Zira onları yoldan çıkaran dostları pek çoktur. Keza sapıklık ve azgınlık yollarının kastedildiği zulümat, karanlıklar kelimesini çoğul zikretti. Çünkü bunlar pek çok ve çok çeşitlidir. Buna mukabil nur aydınlık kelimesini tekil zikretti. Çünkü onunla maksat hak din ve doğru yoldur ki o da tektir. Allah subhanahu ve teala burada rızasına uyanları kurtuluş yollarına ileteceğini haber veriyor. O subhanahu ve teala mümin kullarını küfür şüphe karanlıklarından apaçık kolay ve nurlu hakkın aydınlığına çıkaracaktır. Kafirlerin dostları şeytandır. Şeytansa onların içinde bulundukları bilgisizlik ve sapıklıkları kendilerine hep güzel gösterir. Onları hak yoldan çıkarır, küfür ve iftira yollarına meylettirir. İşte bunlar cehennem ashabı olup orada daimidirler. Kardeşlerim Allah subhanahu ve teala ayette aydınlık manasına nur kelimesini tekil olarak karanlık manasında zulmet kelimesini de zulumat şeklinde çoğul olarak getirmiştir. Çünkü hak birdir küfrün ise birçok cinsleri vardır ve hepsi de batıldır. Yine başka bir ayette bu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 bu ve benzeri ayetlerin lafızları hakkın tek, batılın ise yaygın ve şubelere ayrılmış olduğuna işaret eder. Tağut'un geçtiği üçüncü ayet Nisa 51 kardeşler. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Tağuta ve cipte inanıyorlar. Diğer küfredenler hakkında da bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar İmam Kurtubi diyor ki tevil ehli Cipt ve Tağut'un tevili hakkında İbn Abbas, İbn Cübeyr ve Ebu Ali'den Cipt, Habeşçe'de sihirbaz, tagutta kahinin adıdır demişlerdir evet Hz. Ömer, cipt, büyü, tağut şeytandır demiştir. İbni Mesud, Allah kendisinden razı olsun, cipt ve tağut ile kastedilen edilen kimseler Kâb bin Eşref ve Huye bin Ahtar'dır, Ahtap'tır demiştir. İkrime, cipt, Huye bin Ahtap, tagut da Kâb bin Eşref'dir. Bunun delili ise Allah subhanahu ve teala'nın Tağut'u inkar etmekle emrolundukları halde yine de onun önünde muhakeme olunmak istiyorlar. Nisa 60. buyruğudur demişlerdir. İbni Veheb de Malik bin Enes'ten şöyle nakletmiştir. Tağut Allah'tan gayri kendisine ibadet olunandır buyurmuştur. Evet. Yine İmam Kurtubi aynı yerde ciptin Allah'ın haram kıldığı her şey tagut ise insanı tuya yana isyana götüren, azdıran her şey olduğunu söylemiştir. Allah doğrusunu en iyi bilendir. Nisa 60'ta geçiyor bir yerde yine. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Tavgut'un önünde onu inkar etmeleri kendilerine emrolunduğu halde muhakeme, muhakemeleşmek istiyorlar. Halbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor. Kardeşlerim bu ayetin uzun sebebi olarak zikredilenlere baktığımızda bu ayet ensardan biriyle Yahudi hakkında nazil olmuş ihtilafa düşmüşler ve Yahudi benimle senin aranda Muhammed hakemdir derken diğeri de benimle senin aranda Kaab Eşref hakemdir demiştir. İmam Kurtubi tefsirinde Kaab bin Eşref hakkında der ki işte Allah Subhanahu ve Taala'nın tagut yani tuğyan isyan eden kimse adını verdiği kişi budur demiştir. İbni kesirse bu ayet zahiren Müslüman olup da cahiliye hakimlerini hakem tutmak isteyen bir grup münafık hakkında nazil olmuştur. Ancak ayet hepsi hakkında genel olup, kitap ve sünnetten yüz çevirerek bunların dışındaki batılları hakem kabul eden herkesi kötülemektedir. Diğer ayet ise Nisa 76, o da Allah subhanahu ve teala iman edenler Allah yolunda küfredenler ise tağut yolunda kıtal ederler buyuruyor ki iman edenler Allah'a itaat ve onun rızasını kazanma yolunda harbeder kafirler ise şeytana itaat yolunda savaşırlar buyurmuştur İmam Kurtubi Ebu İshak'tan demiştir ki tağutun şeytan oluşuna delil Allah Subhanahu ve Teala'nın o halde şeytanın dostlarına karşı kıtal edin, şüphe yok ki şeytanın hilesi zayıftır, buyruğudur demiştir. Diğer ayet May'de atmış, de ki Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği aralarından maymunlar, domuzlar ve tağuta ibadet edenler çıkardığı kimselerdir. İşte bunlar yeri, durumu daha kötü olan ve doğru yoldan daha ziyade sapmış bulunanlardır buyurmuştur. Evet kardeşlerim, şeytanın güzel gösterdiği şeylerde ona itaat edenler yapmış. İşte bunlar yeri, durumu daha kötü olan ve doğru yoldan daha ziyade sapmış bulunanlardır. Ayette geçen doğru yol anlamındadır. Diğer ayet ise Nahal 36. O da andolsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, Allah'a ibadet edin, onu tevhid edin ve tağuttan iştinap edin. Yani kapınılan şeytan, kahin, put gibi Allah'ın dışındaki her türlü mağbudunu ve sapıklığa davet eden herkesi terk edin diye bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, kimine kendi dinine ve kendisine ibadete ulaşmak yolunu gösterdi. Onlardan bir kısmı sapıklığı hak etti, yani bu konudaki ilahi hüküm gereğince sapıklık hükmü hak oldu ve sonunda o kişi küfür üzerine öldü. Yeryüzünde ibret almak üzere inkar edenlerin sonu nasıl olmuştur? Yani onların sonunda nasıl yıkıldıklarını ve azap ve helaka uğradıklarını görün buyuruyor. Diğer ayet ise Zümer 17. Tâgut'a kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Azze ve Celle. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Tağut'a kulluk etmekten kaçınıp siz tağuttan uzak durun demektir. Esasen onlar tağuttan uzak duruyor ve ona ibadet etmiyorlardı. Hadislere baktığımızda Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Allah kendisinden razı olsun. Bir takım kimseler ve vesselama şöyle sordular. Ey Allah'ın Resulü biz kıyamet gününde Rabbimizi görecek miyiz? Aleyhisselatu vesselam siz dolunay halindeki gecede ayı görme hususunda itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz deyince dediler ki hayır ey Allah'ın Resulü. Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve ya siz güneşin uğrunda hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize zahmet verir misiniz diye sordu. Onlar hayır ey Allah'ın Resulü dediler. Aleyhisselatu vesselam o halde siz onu işte böyle göreceksiniz. Kıyamet gününde Allah insanları toplayarak her kim dünyada ne ibadet ediyor ise onun ardına düşsün diyecek. Bunun üzerine dünyadayken güneşe tapan güneşin, aya tapan ayın ardına takılacak. Tağutlara tapanlar da onların peşine takılacaktır buyurmuştur. İmam Müslüm naklediyor. Evet. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Yine gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam Tavagiye ve babalarınıza yemin etmeyin buyurmuştur. Müslüm naklediyor. Bu Nugat'a gene Tavagi, Tagiyenin cemi olup putlar demektir ki kafirler putlara tapmakta azgınlık gösterdiği için mabutları da ismi maslarla isimlendirilmiştir. Bu kelimenin aslı tuyandır. Tuyan da haddi tecavüz etmek anlamına gelir ki aynen ayeti kelimede dere yataklarını tuyan etti, açtı. Bir daha açtı. Tağut artık bendini yıktı, açtı manasında tağutun ön tarafıdır. Üstümden başkaları bu hadisteki tavagî kelimesinin Tağut put demektir. Bazen de şeytan anlamında kullandığını söylemişlerdir. Kardeşlerim, İmam Buhari'de de Allah kendisinden razı olsun sayinde şöyle bir bab açmış. Lat ile uzay ile ve tağutlarla yemin edilmez diye bab açmış. Ve altında şu hadisi nakletmiştir. Ebu Hureyre'den geliyor. aleyhi ve sellem, her kim yemin ederdi, yemininde lat ve urza hakkı için derse, hemen la ilahe illallah desin ve herhangi bir kimse de arkadaşına gel seninle kumar oynayalım derse, fakirlere sadaka versin buyurmuştur. Ehl-i sünnetin itikadında Alimlerimizin beyanında tağut şöyle geliyor. İbni Kayyım El Cevzi'ye tağutu tarif ederken ister kendisine ibadet edilen, ister tabi olunan ve itaat edilen olsun kulun haddini aşmasına sebep olan her şey tağuttur buyurmuştur. Allah Azze ve Celle'den başka ibadet edilen veya Allah azze ve celleden bir basiret olmaksızın tabi olunan ya da Allah subhanahu ve taala'dan itaat edilmesi gereken hususlarda bilmeyerek dahi olsa itaat olunan her şey tağuttur demiştir. Yine alimlerimizin tağut hakkındaki açıklamalarına bakacak olursak Allah'ın Adem oğullarına farz kıldığı ilk şey Tağut'u inkar edip Allah'a iman etmeleridir. İnsan tağut'u inkar etmedikçe Allah'a iman etmiş olmaz. Tağut genel bir kelimedir. Allah'tan başka ibadet edilen, kendisine ibadet edilmesinden razı olunan, Allah'a ve Resulüne itaati bırakıp da kendisine ibadet edilen, tabi olunan, itaat edilen her şey tağut. Pek çok tagut vardır. Allah'tan başkasına ibadete çağıran, tagut cinlerden olabilir, insanlardan olabilir. Tagutu inkar etmenin sıfatı Allah'tan başkasına ibadet etmenin batıl olduğuna inanma, tagutu terk ederek ona boğuz etme, tagut ehlini ve onlardan uzak durup onlarla mücadele etmektir. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin. Demek ki bütün peygamberlerin dünyaya gönderiliş asıl sebepleri, gayeleri var. Birincisi Allah'a kulluk esası dedik ki, bu da tevhidi, sağlam inancı, yüce Allah'a itaatı ve onun dinine uymayı gerçekleştirme demektir. Kardeşlerim bir toplum bozulmadan Allah azze ve celle hiçbir zaman resul göndermemiştir. Toplum muhakkak Allah'a bir şey işi koşmuş, doğru yoldan inhiraf etmiş. Allah Subhanahu ve Teala da o toplumlara neyi göndermiş? Peygamberlerini göndermiş. Kulluk üzerine yarattığı bizleri ne diyor? Allah'a ibadet edin ama ibadetlerinizde asla şirk koşmayın. Gelen bütün peygamberler tevhid inancıyla gelmiştir. İkinci ise hep sakındırmışlardır. Neyden? taguttan tagut da burada çok genel bir mana ifade etmiş. Bir yerde insanın hevası, nefsi olabileceği gibi bir yerde Kitap ve sünnete aykırı her türlü görüş ve davranışlar olabileceği gibi bir yerde fırkalaşma, bir yerde bidat ve bir yerde bunların sebep olduğu şirk, küfür, zulüm, fısk ve Allah'ın dininden yüz çevirme ve sakınmadır kardeşlerim. Allah hepimize anlayış versin. Rabbim dinini gereği gibi anlamayı hepimize nasip etsin. Demek ki dinin bütün konuları bu 2 esasın etrafında dönüyor. Ve bu düzgün anlaşılmayınca herkes kendi rengini verdiğinde hariciler ve mürciye dediğimiz topluluk ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. İşte biz tam bunların ortasındayız. Aramızda sadece bir çizgi var. Hani Necati karşısında Allah kendisinden razı olsun, ee, sahabe ayetleri indirdiğinde ne diyor? Sizinle bizim aramızda hiçbir fark yok. Şu çizgi kadar diyor. Ehl-i sünnet vel cemaat yani fırkayı naciye, sertleştiğinde hisleri galebe çaldığında harici olur. Yumuşadığında hisleriyle hareket edip nasları bıraktığında, mürtçü olur. O yüzden sürekli kitap sünnetten amel eden insanları birilerinin hep suçladığını görürsünüz. Hep böyle itham ettiklerini birçok sözler yakıştırdıklarını görürsünüz. Kendilerine geldiğinde ise aynen sütten çıkmış ak kaşık gibi konuşurlar. Öyleyse hiç kimseye kulak asmadan biz önce dinimizin esaslarını öğreneceğiz ki peygamberlerin geliş davetlerindeki gayeleri nedir bu iki rüknün olmazsa olmasıdır eğer bu davetlerinde yoksa bir insanın o davette zaten sahih değildir ne dedik birinci temel din inanç ve şeriatın kabulü Bunların öğrenilmesi, öğretilmesi, yayılması ve bununla amel edilmesi, uygulanması. Biz Müslümanlara düşen bu genel kaydedir kardeşlerim. Öyleyse dinimizin hiçbir meselesinden kendimizi ne yapmayacağız, beri tutmayacağız. Ana meselelerden başlayarak dinimizi öğrenme yoluna gideceğiz. İkincisi Öğrendiğimiz bu din, inancın korunması gerekiyor. Bunun savunulması, hayata geçirilmesi ve bunlara aykırı olan her şeyden uzak durulması gerekiyor. Çünkü bu öğrendiğimiz vahide Allah Azze ve Celle'nin bizden istediğidir. Bütün peygamberler geldiğinde bütün toplulukları Allah'ın dinine davet etmedi mi kardeşlerim? Her türlü bidatla, küfürle, şirkle uğraşmadım. mı? Bunların Allah'ın indirdiği şeyler olmadığını söylemedi mi? Onlarla mücadeleye girmedi mi? Bize ne oluyor ki kendi kabuğumuza çekilmiş, doğruduruz, kendi amelimizden bile haber yok. Birileri ne yapmış onları taklit ederek dini yaşamaya çalışıyoruz ve başarılı olamıyoruz. Bu müminlerin yolu değil. Din, inanç ve getirilen vahyin korunması, bunların savunulması hep Allah'ın istediğidir. Peygamberler, onların peşinden gelenler hep böyle davranmıştır ve bu müminlerin yoludur. Allah azze ve celle şirk, küfür, sapıklık ve bidatlardan bizleri sakındırıyor. Şüphelerini ortaya koymuş ve bunların doğru olmadığını açıklamıştır. Allah azze ve celle kitabında Kalbini bize anmaktan gafil kıldığımız kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimselere uymadır. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı yer ve gök kesinlikle bozulur giderdi diyor. Yine bilmeyenlere de ki Allah bizimle konuşmalı ya da bir ayet gelmeli değil miydi? Onlardan öncekiler de onların dedikleri gibi demişlerdi. Kalpleri nasıl da birbirine benzedi? Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere ayetleri apaçık gösterdik diyor. Yine İsrailoğulları sayıları birkaç gün müstesna bize ateş dokunmayacak dediler. De ki onlara siz Allah'tan bir söz mü aldınız? Yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Yine Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar Mesih İsa Allah'ın oğlu dediler. Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. Önceden kafir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan batıla dönüyorlar diyor. Yine ayette işte kalplerinde eğrilik olanlar Fitne çıkarma ve onun teviline yeltenmek için müteşabih ayetlere yapışıp onlarla uğraşıp dururlar. Kardeşlerim aleyhissalatü vesselama inen ilk surede hasımlara cevap ve onların yol ve metotlarının doğru olmadığının açıklaması vardır. Allah azze ve celle gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli görerek azar diyor.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 Yani sünnette Ali Selam aleyhisselam'ın söz, fiil ve takrirleri arasında Kur'an'da anlatılanlara benzer çok açıklama vardır. Bakın Ali Selam aleyhisselam mutlaka sizden öncekilerin yoluna takip edeceksiniz buyurmuştur. Ali Selam aleyhisselam sakındırmak için bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını sapıklığa çağıranları haricilerin özelliklerini ve fitnelerini haber vermiştir. Mesela Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Çünkü onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit haline getirdiler demiştir. Evet. Ayşe annemiz bu hadisle ilgili ve vesselâm onların yaptıklarından sakındırmak için Böyle demiştir buyurmuştur. Daha sonra sahabeler Allah hepsinden razı olsun kendilerinin son zamanlarında hariciler şia ve kaderiye gibi sünnete aykırı görüşler ileri süren kimseler ortaya çıkınca münakaşa, delil getirme, reddetme, sünneti savunma, asılsız olanı ortaya çıkarma şüphelerinin yanlış olduğunu açıklama suretiyle bu taifelerin bidatları ve şahısları hakkında Müslümanları sakındırmak için hep konuşmuşlar. Onları çarşı çarşı pazar pazar ifşa etmişlerdir. İlgiyi kesme, sürgüne gönderme, dövme, hapsetme ve öldürmek suretiyle de ümmeti onların şerrinden korumuşlardır. Çünkü Allah Azze ve Celle fitne öldürmekten daha beterdir buyurmuştur aynı onların uzantılarını bugün çok daha yaygın çok daha şerli ve çok daha güçlü görmekteyiz kardeşlerim çünkü bidat ehli gerçekten o kadar ihlasla samimiyetle kendi batıl akidelerine öyle hırslan sarılıyorlar ki hem yaşantılarında hem davetlerinde her zemini o kadar güzel kullanıyorlar ki hak tayfe maalesef birbirini yemekten, dinlerini öğrenmekten, yaşamaktan aciz durumda. Allah bizlere merhamet etsin. Allah bizlere acısın. Kardeşlerim Allah'ın eli cemaatın üzerinedir. Allah'ın elinin cemaat üzerinde olabilmesi için herkesin tevhid inancında olması gerekir. Bu kadar inandım diyen insanların çokluğu akidesindeki bozukluktan dolayı Allah'ın yardımı gelmiyor. Sahabe ondan sonra tabi'in, ondan sonra tebe'i tabi'in ve ehli sünnetin ileri gelenleri hep bu tevhid yolundaydı. Onlar bu hususa büyük ilgi gösterdiler. Bidatlar, sünnete aykırılıklar ve fırkalar çoğalınca ehli sünnet bunlara cevap verme ve direnme konusunda hep çabaları arttı. Ustup ve metotları çoğaldığı kitaplar yazdılar. Dini korumak için karşı taraflara hep reddiye yazdılar ve hakkı izah etmekle ilgili birçok rivayetler aktarmışlardır. Bu hususta güç yetirebildikleri meşru vesile ve usluplara tutunmuşlardır. Ehli sünnetin eserlerini inceleyen siz Müslümanlar görür ki, bu ümmetin tarihindeki meşhur imamların inancın korunması, savunulması, bidatlara, sapıklığa, heva ve heva ehline karşı çıkma konusunda çok önem vermişler, çaba ve gayret sarf etmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Bu konuda bakın, sahabelerden birçok nakiller görebilirsiniz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, İbn Mesud, Ebu Musa ile Şari İbn Abbas, İbn Ömer, Ayşe annemiz, Allah hepsinden razı olsun. Bu büyük zatlar ve diğer sahabelerden yapılan nakiller neredeyse sayılamayacak kadar çoktur kardeşlerim. Onlardan sonra gelen Ebu Aliye İbni Sirin, İbnü'l Müseyyeb, Ata Mücahid, Hasan-ı Basri, Ömer bin Abdülaziz Ebzai, Ebu Eyyub Sahtiyani, Sabit el-Benani, İbn Avam İbrahim bin Etem, İbnü'l Mübarek Malik, Ebu Hanife, Şafi, Zuhri, Şabi, Darimi, Ahmet bin Hanbel, Bukhari, Eleşari, El Eşari, El Berberhani, İbni Huzeyme, Tahavi, İbni Batta, El Acurri, bunların hepsi öğrencileri sayılamayacak kadar çok kişi aynı metodu uygulamışlardır. Allah onlardan razı olsun. Ve Onların takipçileri, öğrencileri günümüze kadar onları takip edip daha pek çok kişi bu yolda yürüyüp aynı metodu uyguladılar. Bu büyük zatların hepsi heva sünnete aykırı davranışlar, bidatlar ve bunları işleyenlere hep karşı çıkmışlardır. Allah bizi de bunlardan yazsın. Buna binayen bidat işleyenlere heva ehline ve hidayete götürücü sünnetlerden ayrılanlara karşı çıkmak, dinin istek ve gayelerinden, cihat kapılarından emri bil maruf, iyiliği emir ve anil münkerin kötülüğü men etme en üst derecesi davetin gaye ve maksatlarındandır. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu noktada öyle bir zaman gelecek ki kişi sünnete sarıldığında, onu savunduğunda, onu yaşadığında bir sünnete sarılıp Bidat'ı reddettiğinde dinden bir şey reddetti diye ona saldıracaklar diyor. İslam bir kor, bir ateş olacak diyor. Evet. Ne üzücü değil. Ne kadar acı bir durum değil. İslam bir kor olacak. Kimin arasında biliyor musunuz? Bizim aramızda. İnandım diyen biz Müslümanların arasında İslam garip olacak, İslam ehli garip olacak ve Müslümanların arasında korlanacak. Ne acı bir durum değil mi kardeşler? İşte bu bizim dinimizi ishar etmediğimizden, davet etmediğimizden, öğrenmediğimizden kaynaklanan müşkülak ısrılığımızdan diyemiyorum ağır kaçar bu kelime ama ihlatsızlığımızdan samiyetsizliğimizden fakat bakın dik durursanız diklenmezseniz işte o gün diyor kim sünnete sarılır bid'atları reddederse sizden 50 tanesinin ecri kadar ecir vardır diyor Ali İsnaati Sahabe diyor ki Allah hepsinden razı olsun. Ey Allah'ın Resulü o gün oradaki elli kişinin sevabı muhaib diyor. Sizden Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali onları sayıyor. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Sizden elli tanesinin ecdi kadar diyor. Demek ki kardeşler bidat işleyenler heva ehli ve Dinin zıttına hareket edenler o kadar çoğalacak ki, o kadar güçlü olacaklar ki ve din budur diye ortaya çıkarak sünneti reddedenler o kadar çok olacak ki, doğru akideye gelen dine savunan, onun doğru olduğunu söyleyen insanlara hem de din adına saldıracaklar. Evet, Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Allah bizlere acısın. Bakın, ehli Sünnet'in önde gelen isimlerinden biri olan Yahya bin Yahya diyor ki, sünneti savunmak en büyük cihattır diyor. Kalemle cihat, dil ile cihadın bir dalıdır ve hatta daha etkili, daha kalıcı ve faydası daha geneldir demiştir. Allah onlardan razı olsun. Bugünkü Müslümanların haline şöyle bir bakın, bakalım kardeşlerim. Durumumuz ciddiyetini ve problemin büyüklüğü ne kadar büyük değil. Dışardan kafir ve müşrikler, içeriden bidat ve heva grupları sünnete karşı meydan okumakta. Müslümanlar arasında dini ilimle ilgili malzemelerinin azlığına fıkıhta zayıf olmalarına, ehli sünnetin usul, metot, yol ve eserlerini bilmemelerine rağmen hayrı ve İslam'ın üstünlüğünü isteyen iyi bir nesil ortaya çıktı ve kıyamete kadar da olacak kardeşlerim. Bu okuyucuların çoğu kendilerine sunulan her şeyi okuyor. Halbuki onların arasında sünnete aykırı şeyler, ve ehli sünnete muhalif fırkaların kitapları da var. Allah bizlere hayır versin. Bu uyanma esnasında görünüşte sünnet sloganı altında aslında kelamcıların, mutezile ve cehmiye'nin temel esasları üzerinde bidat bayrakları da maalesef Müslümanlara öğretiliyor. Bugün piyasada çıkan kitaplara baktığımızda bakıyorsunuz, bu kitap işte ya da bu konu Kur'an ve sünnete ya da hadislere göre, sünnete göre diye yazıyor. Halbuki hiç de öyle değil. Bakın bir kitap var. Muhammed Avvame'nin imamların ihtilafında hadislerin rolü diyor. Bak bak bak. Görüyor musunuz? Kitabın içeriğine iş girmenize gerek yok. Ve bunu çoğu Müslümanlar hadis diye ya da hadise götüren sünnetin delili diye hem de tavsiye ederek samimi Müslümanlara okutuyorlar. İmamlar yani dört büyük imam, mezhep imamı ki İslam'da böyle bir şey yok. Allah onlardan razı olsun. Onlar hidayet meşalesidir. Güya hadislerin yüzünden birbirinden ayrılmışlar. O yüzden de herkes kendi yoluna gitmiş bir mezhep kurmuş diyor. Böyle bir şey olabilir mi kardeşler? Allah Nisa 82'de demiyor mu? Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu Allah'tan gayrından geleydi çok çelişki olurdu, ihtilaf olurdu diyor. İhtilaf, çelişki bizim fıtratımızda olan bir şey. İkinci ayet devreye giriyor Nisa 89 Allah'a itaat edin. Resul'a itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de. Herhangi bir meselede ihtilafa düşmüşseniz Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. E şimdi bu adam ne diyor? Hadislerin yüzünden insanlar ihtilaf etmiş. Demek ki bunların hadis inkarından önce Kur'an inkarı var. Bunları yakalamak gerekiyor. O yüzden dinimizi öğreneceğiz kardeşler. Allah Azze ve Celle ihtilaf ettiğiniz bir meselede Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine götürün diyorsa Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor eden bu eden için bu en hayırlı bir metot diyorsa demek ki bizim için en geçerli metot nasıl olur ki Allah Azze ve Celle ihtilaf ettiğimiz bir şeyi sünnete götürdüğümüzde halledin diyor. İnsanlar da diyor ki asıl ihtilaf sebebi bu diyor. Demek ki burada ne var? Bir müşkülat var kardeşlerim. Batıl, asılsız görüşler, düşünce özgürlüğü, yenilik ve çağdaşlık adıyla hep revaç buldu. Birçok Müslüman bilmeden veya hevasına uyarak bunlara kapıldı gitti. Maalesef Bidat ehliyle hak yolda olanların maslahat saflarının birleşmesi ve söz birliği adı altında dava namına telfik ve toplanma sloganları atıldı. İnsanları ehli sünnet ve bidat ehli olarak sınıflandırmanın, insanların fikirlerini kısıtlama ve ümmeti bölme gibi bir şey olduğu zannına kapılarak Sünneti ve evli sünneti iyi bilmeyen bazı düşünür aydın ve davetçiler endişelendi. Halbuki onlar yüce Allah'ın ümmeti sapıklıkta bir araya getirmeyeceğini, birleşmenin ancak hak ve sünnet üzerine olacağını, yalnız hakka ve sünnete sımsıkı tutunulacağını bilemediler. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam size diyor iki ağır emanet bırakıyorum. Bunlar kevser havuzuna kadar birbirinden ayrılmayacak. Azı dişinizle bile olsa bunlara sıkı sıkıya yapışın diyor. Allah'ın kitabı ve benim sünnetimdir diyor kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Sünneti bilmemek keyfi hareket veya hak ile batılı birbiriyle karıştırmaktan ileri gelir bugün bidatçı fırkalar sapık tarikatlar her tarafta kol geziyor kardeşlerim bunlar hep Müslüman'ın dinine sahip olmadıklarından kaynaklanıyor başvurulan kaynak maalesef kitap ve sünnet değil ya bir hikaye ya bir tevil ya bir görüş, Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti bugün unutulur oldu. Allah bizlere hayır versin. Allah bizlere tekrar imanı sevdirsin, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirsin. Kardeşlerim önce Müslümanların hastalıklarını bilmesi gerekiyor. Müslümanlar hastalığını bilirse, bu sefer nasıl tedavi edilmesi gerektiğinin de yolunu, yöntemini arar. Bunun tedavisi için iki yöntem vardır. Birincisi sünnetin yaygınlaştırılması, izah edilmesi, öğretilmesi, nesillerin sünnet üzerine eğitilmesi, ayrıca sünnet önderlerinin hayatlarına, kitaplarına, eserlerine önem verilmesi, ilimle, amelle örnek olmaya çalışarak buna ehemmiyet gösterilmesi gerekir. Buna göre bir metod için gayret gerekir. İyi işaretler ümmet içinde bir noktaya kadar meyvelerini vermeye başlar kardeşlerim. İkincisi eski ve yeni heva ehlinin fırkalaşma taraftarlarının ve bidatçıların metotlarının açığa çıkarılması onların yolunda gidilmesini engel olmak için yöntemlerinin özelliklerinin ve liderlerinin belirlenmesi ifşa edilmesi onların pis itikadının tek tek tek çarşıda pazarda ipliğinin ortaya çıkarılması gerekir ama önce önce sünnetin yaygınlaştırılması eğer elimizde bir ölçü yoksa, eğer elimizde bir bilgi yoksa, neyle ölçeceksin? Neye doğru, neye yanlış, neyle diyeceksin? Bir fırkayı dallıya gidip de sıkıştırdığında söylediği söz ne? Ben bilmem merkez bilir. Merkezin ne? Ya, biz ne diyoruz? Allah ve onun Resulü en iyi bilendir. Allah bizlere hayır versin, Allah bizleri hayırdan ayırmasın. Fırkay-ı Naciye'nin düşmanı çoktur, bu düşmanın en başı da bilgisizdir, bilgisizliktir, cehalettir. Ve bunun altında yatan her şey de bizim dinimizi öğrenmede yaşamamızda engeldir. Unutmayalım ki Allah'tan hakkıyla, layıkıyla en çok kim korkar? alimler korkar. Öyleyse Allah'ın dinini öğrenelim ki Allah korkusunuz. Ahiret inancı olsun. İbadetlerimiz kabul olsun. Dualarımız kabul olsun. Ümmet bir olsun, beraber olsun. Onun dışında hiçbir şey olmaz kardeşler. Allah hepimize acısın, merhamet etsin, hepimize güzel bir tövbe etmeyi nasip etsin. Süpene ki Allahümme ve bihamdike ki işüden la ilah illa Anta istafruk ve etubini ve hamdunnağa Abdullah'a. Epey zaser.